Amin. Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Alhamdulillahü Rabbi'l-'Alamin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammedü ve ala alehi ve sahbihi yjma'imi. Rabbı sadri ve eserli amri. وَهْلُ الْعُقْوْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَفُوا قَوْلِي رَبِّ زِفْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِح۪ينَ Değerli müminler, bugün hadis dersimizden, kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. İlk olarak, ilk olarak, okuyacak olduğumuz hadisin Arapça metnini arz etmek istiyorum. Ardından da malini vereceğiz. Ve an Umar'a radıyallahu anhu kal Kaseme sallallahu aleyhi ve selleme kasmen fekultu ya Resulallah لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم أو يبخلوني ولست ببخيل رواه مسلم Hazreti Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet malı taksim ediyordu. Bu durumu gören Ömer radıyallahu an şöyle söyledi. Ya Resulallah şu ganimeti vermiş olduğun kişiler var ya, ben bunların dışında başka kişiler tanıyorum ki, biliyorum ki, onlar bu ganimetlere bunlardan daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Daha fakirler yani. Onlara verseydin ya gibi bir talep oluyor. Ve bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Onlar beni iki şey arasında tercih yapmak zorunda bıraktılar. Ya taşkınlık yaparak isteyecekler ya da ben onlara vereceğim ya taşkınlık yaparak isteyecekler ve ben onlara vereceğim veya vermeyeceğim de onlar beni Allah'ın resulü bize bir şey vermedi, çok cimri diyecekler. Bana hiç layık olmadığım bir sıfatı layık görecekler. Ben cimri değilim. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyor. Peygamberimiz diyor ki ben herkesi tanıma mümkün değil. Kimin ihtiyacı varsa onlara bu malı taksim ediyorum. Ama bunlardan daha fazla ihtiyacı olduğu halde bana gelip de benden mal istemeyenleri ben nereden bileyim? Bana haber vermedikleri için ben de malı tanıdığım, gördüğüm, fakir ihtiyaç sahibi olduğu olduğunu düşündüğüm insanlara veriyorum. Bunlardan doğal olarak haberim yok. Onlar da duyuyorlar işte felancaya felancaya verdi bize vermedi. Halbuki onların malı var az çok. Bizim hiç yok. Allah'ın Resulü bu konuda hata etti, cimrilik yaptı gibi bir takım yanlış isnatlarda, yanlış yakıştırmalarda bulunacaklar. Diyor beni iki şey arasında seçim yapmak zorunda bıraktılar. Bu utangaç insanlar, ihtiyaç sahibi oldukları halde istemeyenler iki şey arasında beni bıraktılar. Ne bu? İsteyeceklerdi, ben de verecektim. Sorun kalmayacaktı. Ama bunlar utandılar, sıkıldılar, istemediler. Ben de bunları bilmedim, tanımadım, ihtiyaç sahibi olduklarını bilmedim. Onlar da daha sonra Belki de aleyhimde Allah'ın Resulü ihtiyaç sahibi olanlara mal vermiyor, onları gözetmiyor diye hiç layık olmadığı bir sıfatı bana yakıştıracaklar. Bu iki şey arasında beni bıraktılar diyor. Sevine, istememek anlayacağım şey şu. İhtiyaç sahibi bir insan devletten Devletten mal isteyebilir. Bunda herhangi bir sıkılma, utanma, söz konusu olmamalıdır. Devletten istemek bir şansdan istemek gibi değil. Peygamberimiz devlet. Devlet başkanı. Vatandaş ihtiyaç sahibi ise gelecek. Durumunu arz edecek. Ondan sonra onların ihtiyaçları giderilecek. Yoksa devletin nerede, hangi fakir var bunu yüzde yüz tespit etmesi mümkün değil. Bazı insanlar gerçekten evde yiyecek ekmeği olmayabilir ama dışarıya karşı iyi bir görünüm verir. Onu bilemezsiniz. O yüzden burada bu insanlara ama o insanlar da işte gördükleri zaman burada mal dağıtılıyor ondan sonra devlet bizi görmüyor diye şikayette bulunuyorlar. Böyle olmaktansa Devletin ilgili kuruluşlarına gidip ihtiyaç sahibi olduklarını beyan etmeleri lazım ki böyle bir ithamda kend bulmamış olsunlar. Haksızlık etmesinler. Aslında cimrilik etmeyen bir diyelim ki devlet başkanına karşı bu adam cimridir demesinler. Ya yani buradan bunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. 2. hadise geçelim. Wa an Cübeyr ibn Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu ennehu kâle. Beyneme hu yeşiru ma'a'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Maqfalehu min Huneyn. Fa'alqahu الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني رداء فلو كان لي عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني bakhilan ve la kazzaban ve la cabanan riva'hu'l-buhari Buhari Buhari'de geçen hadis-i şerifte Cübeyr İbn Mut'im radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun şöyle naklediyor peygamberimizden Huneyn gazvesi dönüşünde Huneyn savaşı dönüşünde Hazreti Peygamber ile yürürken Bedeviler gelip ganimeti aralarında taksim etmesini istediler. Ordu savaş yapmış. Huneyn savaşı kazanılmış. Ordu ganimetler elde etmiş. Yolda Bedeviler Peygamberimizin önüne çıkıyorlar. Diyorlar ki Bedevi dediğimiz e, Türkçe'de yani çölde yaşayan, dağda yaşayan insan manasında yani şehir dışında yaşayan insan. Mezralarda, uzak yerlerde, çöllerde vesaire yaşayan insanlara bedevi denir. Bedeviler peygamberimizin yanına geliyorlar. Diyorlar ki bize bu ganimetleri taksim et. Savaşta kazanmış olduğum bu ganimetleri. Öyle ki onu onu Semura ağacına sıkıştırdılar. O kadar şey yaptılar orada bir ağaç. Semura ağacı. Demek ki öyle bir ağaç var. Yani peygamberimiz gidecek yol bulamadı. Önünü, önünü kestiler adeta. Yolunu kestiler. Ve giysisi ağacın çalılarına, dallarına takıldı peygamberimizin o ridası, üstünde üstündeki giydiği cübbesi o kadar sıkıştı ki dala takıldı. Oradaki çalılıklara takıldı. Hazreti Peygamber durdu ve giysimi bana verin dedi. Yani çünkü dala takılınca rida ne oldu? O üstüne attığı o rida orada kaldı. Dedi ki bana verin. Yani orada kaldığı için bu ağaçlar sayısı kadar hayvanım olsaydı aranızda taksim ederdim diyor. Yani ben eee Size karşı cimri değilim. Bu ağaçlar kadar malım olsa size takdim etmekten çekinmezdim. Neticede benim cimri, yalancı ve korkak olmadığımı o zaman görürdünüz. Yani evet Güneyn gazvesinde bir ganimet elde edilmiş. Bu ganimet savaş dönüşü, savaşı yapan, savaş içerisinde olan mücahitlere taksim edilmiş. 5'te 1'i de Beytül Mala kalır. Yani devletin hazinesine kalır. Devletin hazinesinde buna ihtiyacı var. Ama Bedeviler çölde savaşa katılmadıkları halde önünü çeviriyorlar, ganimet istiyorlar. Bu şey değil. Doğru değil yani. Adaletli değil. Çünkü ganimetlerin 5'te 4'ünü savaşa katılanlar alır. 5'te 1'ini Beytül Mala kalır. Yani hazineye kalır. Ama onlar savaşmadığı halde Ganimet istiyorlardı. Bu da doğru bir şey değildi. Peygamberimiz de onları güzel bir şekilde, nazik bir şekilde e, çevir, yani geri çevirdi. Halbuki onlar Peygamberimizi öyle sıkıştırdılar ki bedevi. Bunlar şey insanlar. Hani dağlı, öyle medeniyetine bilmiyorlar. Kasvet var biraz. Sert ustukları sert, sözleri sert, davranışları sert, duruşları sert. Yani çöl insanı değilim. Öyle peygamberi sıkıştırıyorlar, ağaça sıkıştırıyorlar yani. Ver diyor. Onda düşünün, ağaçta ridası kalıyor, sıkıştığı için. Ya diyor olsa vereceğim ama savaş oldu, bir ganimet elde edildi. Bu ganimetleri savaşan askerler aldılar. Beşte bir de devletin hazinesine girecek. Siz savaşa katılmadınız, buna şeyiniz yok. Buna rağmen istiyorsunuz. Ama gerçekten de çok malım olsaydı, şu ağaçlar adedince malım olsaydı, çalıklar adedince malım olsaydı bunları size verirdim. Ama bunlar sizin hakkınız değil diye nazik bir şekilde onları geri çeviriyor. Buradan anlayacak olduğumuz şey şu. Peygamberimiz vermekten korkmaz. Verir. Elinde imkanı olduğu takdirde vermekten asla korkmaz. Verir. Cimri değildir. Peygamberimizden isterken... Bu bedeviler hatalı bir yöntem izlediler, kasvet, sertlik, maalesef. Bugün de insanlar arası münasebette aynı şeyi yapmamız lazım. Mesela bir yetkiliden yardım istiyoruz, bu yetkiliye e, yani çok şiddet dolu böyle ne bileyim sertlik dolu sözlerle değil de daha Medeniyece daha yumuşak bir uslu bile istemek lazım. Bunu bunu anlıyoruz. Çünkü peygamberimiz de o zaman neydi? Bir devlet başkanıydı. Bir usulü var yani, bir adabı var İstemenin bir adabı var. Güzel istemek lazım. Öyle sıkıştıralım kenara efendim. E, sen cimrisin vermiyorsun şunsun busun demek doğru değil yani. Diğer bir geçelim. Wa an abi huray ile teradiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem قال Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Ma naqasat sadakatu min malin. Verilen sadaka maldan herhangi bir şeyi eksiltmez diyor. Ve ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Bir kişi bir kişiden alacağını onun fakirliğine bakarak, ona bağışlamış olsa, ondan alacağı bir ücret vardı, onu ona bağışlamış olsa, Allah o kişinin izzetini artırır. Veya, bir kişi bir kişiye küfretse, o kişi de ona aynıyla mukabelede bulunmasa, onu affetse, sen bana bunu yapıyorsun ama ben sana bunu yapmayacağım dese, Allah, af eden o kişinin izzetini, şerefini artırır. Evet. Nasıl olacak ya? Beni adam rezil etti to toplum içerisinde. Bana küfretti. Ben de sessiz kaldım. Benim izzetim değil. Orada, benim adam rezil etti beni orada, toplum içerisinde. Cevap da vermediğim için millet beni efendim e korkak bildi, şu bildi, bu bildi diye bir savunma yapılabilir. Ama doğru değil. O anda gerçekleşmez ama İnsanlar şunu da diyeceklerdir. Felanca çok güçlüydü. Bir kendini bilmez ona küfretti. Adam efendiliğinden ona cevap bile vermedi. Aynı ile ona mukabilde bile bulunmadı. Hadi sen işine git dedi. Aynı seviyeye ben düşemem dedi. Aynı kelimeleri kullanmaktan çekindi. Hakkı vardı onda. Helal olsun dedi, almıyorum dedi. Bunu da diyeceklerdir. İşte bunu demelerinin sebebi nedir? Allah af eden kişinin izzetini kaldıracak aya yükseltecek ya. İşte böyle kulları vasıtasıyla bunu yapıyor. Onların kalplerinde bu duygu düşünce yeşeriyor ve bu şekilde affedici edici olarak bilinen bir insan toplumda güzel insan, iyi insan, merhametli insan, affedici insan. Delikanlı insan, güzel insan diye biliniyor. Öyle değil mi? Ama biri birine bir laf söylese, o da aynısıyla mukabele olursa vallahi o hata yaptı, o da hata yaptı. O düşüklük yaptı. O da o da onun gibi oldu, düştü denir. Dolayısıyla orada bir şey olmaz. bir izzette, bir şerefte bir art, art artma olayı olmaz. O yüzden Kötü lisanlı, kötü dilli insanların seviyesine düşmemek lazım. Bize bir takım küfri sözleri söyleyen insanlara karşı, söven insanlara karşı aynısıyla mukabelede bulunmamak lazım. Niye? O aynısıyla mukabelede bulunduğun zaman onun düşmüş olduğu o seviyeye sen de düşmüş oluyorsun. Onlara şunu demek lazım. Evet sen alçaldın ama ben sen kadar alçalacak değilim. Kusura kalma. Sen bu kelimeleri kullandın ama benim insanlığım o kelimeleri kullanmaya müsait değil. Ben haya ederim o kelimeleri kullanmaktan. Haya ederim. Asla kullanmam dersin. Ve Allah bu durumunu görür. Senin izzetini şerefini yüceltir ve o insan yapmış olduğu hatayla baş başa kalır. Geçenlerde bir yerde bir can şey namazı, teravih namazı kıldırdık. Biraz uzun oldu. 13 dakika, 14 dakika uzun oldu şey diğer günlerde gecelerde kılınan teravih namazına oranla. Namaz bitti çıkarken müezzin Böyle namaz mı kıldırılır dedi. Çok uzattın dedi. İnsanları namazdan soğuttun dedi. Yarın akşam bu insanlar buraya daha gelmezler dedi. Bir sürü şey söyledi Bilmiyorsan kıldırma dedi falan. Dedim ya bir dakika ben misafirim buraya geldim bir imamınız vaaz et hocam dedi. Vaaz ettim. E, namaz kıldırır mısın dedi kıldırayım dedim. Kabul ettim. Yani siz niye bu kadar aşırı tepki veriyorsunuz dedim. Hala tepki vermeye devam etti. Bilmiyorsunuz bu iş dedi. Uzattınız dedi. İnsanları camiden soğuttunuz. Yarın akşam bu camiye kimse gelmez falan. Hepsi 10 dakikalık, 12 dakikalık fark yüzünden söylüyor. Dedim özür dilerim. Yani özür dilecek bir şey yok ama 10 dakika uzattığım için namazı özür dilerim. Bir daha da kıldırmam. Bir daha da zaten ben buraya misafir olarak geldim. Bu gece burada kalacağım. Yarın sabah gideceğim. Bir daha da kıldırmam zaten dedim yani. Özür dilerim falan dedim. Oradan çıktık. Şimdi haberini alıyorum. O misafir olduğum şahıs o camide namaz kılıyor. Müezzin hep şunu dermiş. Ben o gün bir affedersiniz bir eşeklik ettim. Acaba bana haktını helal eder mi? Her zaman bu şey. Ya! İşte bak orada birçok şey Laf söyledi. Cevap vermedi. Eğer cevap Vermiş olsaydım O insan bu vicdan azabını çekmeyecekti Ben söyledim ama o da söyledi Cevabını verdi Diyecekti Ve kesinlikle bir <gülüyor> Vicdan azabı çekmeyecekti ama Ben özür diledim Bir daha olmaz dedim Ya bir daha olmaz demem yani Aslında onun gönlünü almak için Yoksa ben hata etmedim Ne yapıyorlar teravih namazlarında tadili erkan gibi bir farzı yerine getirmiyorlar genellikle. Hızlı. Çok hızlı. Yangından mal kaçırır gibi ibadet yapılıyor. E şimdi ben orada özü dönecek bir hata yapmadım. Tadili erkana, yani dinimizin emrine uymaya çalıştım. Buna rağmen özür diledim. Niye? Hani bu müezzin burada bir ee, tartışmaya girmeyelim cami içerisinde diye özür. Ama şimdi hala onun bizden azabı çekiyor. Niye? Ağızdan çıktı bir <gülüyor> defa. E ben de hakkımı helal etmiyorum. Gelecek bir telefon açacak diyecek ki ben yanlışlık ettim hocam. Derse o zaman. Ama yo bu tür şeyler oluyor. İnsan kendi mekanında hani horos kendi çöplüğünde ötermiş böyle kendi çöplüğümdeyim diye. Ötüşü. yani bunlar yanlış şeyler. Ee, bunu yaparken de düzgün bir lisan kullanmak lazım. Öyle yani bir tabii yakında olan bir örnek olduğu için söyledim. Yani başka bir ustuk kullanabilirdi hocam. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İyiydi, şu buydu ama bizim de böyle biraz şeydir ha kaçar. Fazla biraz biraz uzun olmadı mı sizce falan gibi bir takım şeyler kullanmış olsaydı daha güzel olurdu. O yüzden. İnsan ağzından çık, çıkan sözün kölesidir. Ağzdan çıkarken söz çıkar. Hürdür. Lisan hür. Küfür. Sövme. Ağzından çıkarken nedir? Hürdür. Hür. Çıktığı andan itibaren ne oldu? Sen onun kölesi oldun. Neden? Çünkü sen sövdün. Karşı taraf da sana mutlaka sövecek. Ne olmuş oldun sen şimdi? o yapmış olduğun, o kullandığın hürriyetin kölesi oldun. Niye? Mukabele etti adam belki daha fazlasını, daha galizini, daha kötüsünü sana söyledi. O yüzden Peygamberimiz der ki sizden biriniz annesine küfedilmesini ister mi? İstemez. Öyleyse küfretmeyin ki annenize, hanımınıza küfredilmesin. Bir insanın ırzına, annesine, kardeşine, hanımına bir insan küfrettiği zaman şu demektir bu. Sen de benim anneme küfret. Benim bacıma küfret demektir bu. Niye? Sen o hakkı veriyorsun. Küfrettiğin zaman bana aynısıyla mukaberde bulun diyorsun. Davetiye çıkartıyorsun. O yüzden bir insan bir başkasının annesine küfrettiği zaman kendi annesine küfretmiş gibidir. Çünkü sebep oluyor. Bir başkasının bacısına, hanımına küfrettiği zaman kendi ırzına küfretmiş gibi oluyor. Buna sebep olduğu için. O yüzden bunlardan kaçınmak lazım. İnsan ağzından çıkan kötü kelimenin esiridir. Kölesidir. Dünyada bunun ezasını, cefasını çeker. Ahirette de çeker. Çünkü bunlar kayıt altına alınmıştır. Dünyada bu yapmış olduğu hatanın Cezasını çekerken belki Atlatabilir bunu Yani küçük bir şeyler Ama ahirette Dilden çıkan bütün kelimeler Sorulacak Dil hesaba çekilecek Göz kulak hesaba çekilecek El ayak hesaba çekilecek Bu hesabın da Gerçekten faturası Çok acı olacak Büyük olacak O yüzden insan elinden Dilinden ağzından Çıkan bütün Sözlere Fiillere dikkat edecek Onun esiri olmayacak İnsan yapmış olduğu günahın da esiridir İnsan yapmış olduğu günahın esiridir İnsan yapmadığı Ödevi olduğu halde Yapmadığı Amellerin esiridir İnsan namazının da esirdir Namazı eda etmezse hakkıyla Namazını diyelim ki Aziz Allah Tadili erkana uymadan kıldı, esiridir. Namazı hiç kılmadı, esiridir. Namaz namazdan soracak ya esir, esaret esaret olmuş oluyor. İnsan zekatını vermediği malın esiridir. Zekatını vermedin malın sen düşmanı oluyor. İnsan hayırlı bir eğitim vermediği çoluğunun çocuğunun esiridir. İnsan, hakkını vermediği eşinin, annesinin, babasının, kardeşinin esiridir. Yani kısaca, insan yanlışının esiridir. Esaret. Elimizden bir amel çıkıyor ama bu amel yanlış bir amel. Bu amel elimize kelepçeyi vuruyor. Bizi esaret altına alıyor. Çünkü bunun hesabını vermek çok zor. Ağzımızdan bir söz çıkıyor. Ağzımıza kelepçe vuruyor. Neden? Hesabını vermek çok zor. Değerli kardeşlerim. O yüzden esir olmamak için esir olmamak için gayret etmek lazım. Amellerimizin esiri ...olmamak için gayret etmemiz lazım. Peygamberimiz bir başka hadisinde der ki... ...akıllı insan... ...ahireti için... ...çalışır, çabalar, gayret sarf eder... ...nefsiyle mücadele eder... ...görevini, ödevini, sorumluluklarını yerine getirir... ...ve ahirette rahat eder. Akılsız insan... ...boş verir, boş verir... ...ne olacak der... Allah kerimdir Allah affedicidir der işi şansa bırakır ahirette gerçekle karşı karşıya kaldığında da Allah'ım ben ettim sen etme der işte akılsız insanın yapacağı budur akıllı insan Allah'ın elimden geleni yaptım görevlerimi yapmaya çalıştım nefsimle mücadele ettim Elimden geldiği kadar hayır hasenat işledim, ibadetlerimi yerine getirmeye çalıştım. Huzuruna öyle geldim, affına muhtacım. Allah da der ki tamam, evet doğru söyledin, sen bugün mükafatlananlardan olacaksın der, o sevinir. Ama öbürü, Allah'ım duydum, ettim, bildim ama yerine getirmedim, boşverdim, Allah kerim, Allah rahim, Allah gafur dedim Rasgele yaşadın ben. Hani bilemedim olayın ciddiyetini böyle dediği zaman da, orada el aman dilediği zaman da kendisi belki de bağışlanmayacak ve cehennemlik olduğu kendisine söylenecek el aman dileyecek o zaman. Allah korusun. Evet. O yüzden akıllı olmak lazım. Amellerimizin esiri olmamamız lazım, değerli kardeşlerim. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ azza عَزَّ وَجَلْ Allah için kim tevazu gösterirse Allah onun şanını yüceltir. Allah için tevazu gösterenin şanını Allah yüceltir. Allah için af etmek lazım. Allah için bağışlamak lazım. Allah için tevazu göstermek lazım. Çok zengin çok makamlı, mevkili bir insan olabilirsin ve belki de tuttuğunu kopartacak güce sahip olabilirsin ancak tevazu, tevazu, tevazu Allah için tevazu Allah için tevazu gösterenin şanını Allah yüceltir. Allah cümlemizi Allah için tevazu gösterenlerden eylesin. Cümlemizi sadaka veren, ahireti için yatırım yapan müminlerden eylesin. Allah cümlemizi hayırlı sözler söyleyen, hayırlı ameller yapan müminlerden eylesin. Hastalarımıza, şifa, dertlerimize deva nasip eylesin. Cümlemizi ahirette cennet müjdesiyle müjdelenen, sevinen kullardan eylesin. Cehennem azabından cümlemizi azat eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.